73. Ahmet Feyzi, Bediüzzaman-ül Kürdi kelimesini bulmak için iki kere Muhammed kelimesinin tevafukunu göstermiş. Acaba Said el-Kürdi, Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya aleyhisselatu vesselam benzetilmek mi istenilmiştir? Cevap Ahmet Feyzi'nin Risale-i Nur, Kur'an'ın bir tefsiri olmasından ve her vakit nübüvvetin şeriatını tatbik eden ve veraset-i nübüvvet ve el ulema ve enbiya hadisine istinaden bihare sayidi o irsiyette o kuran hizmetinde değil bir benzemek belki sünnete ittiba etmek manasındaki ilmi ve ebcedi istihracını medar-ı mesuliyet gören hem tehallaku bi akhlaki resulillah manasını anlamayan elbette üç cihette yanlış etmiş Zat-ı Ahmediyye'nin vesselam güneşinden tereşüh eden bir zerrecik nuruna mazhariyetini büyük bir saadet telakki eden Said'in elbette yüz bin derece kendi haddinden tecavüz edip ona kendini benzetmeye çalıştığını söyleyen divanedir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama ittibağı ve sünnetine iktida manasını anlamamış. 74 İslam tarihinde hiçbir din aliminin Kur'an-ı Kerim'i ve hadisleri böyle şahsi fikirlere ve maksatlara alet ettiği görülmemiş ve işitilmemiştir. Cevap: Bunun bu yanlışında beş ve cihle hata var. Hem kitapları, ulemayı, tefsirleri görmediğine ve manai sarihiyle, manai ishari ve manai külliyle hususi fertlerin farkını anlamayan bir cehalettir. Necmeddin-i Kübra ile Muhyiddin-i Arabi gibi binler ulemaların küllî hadiselerine hatta nefsin cüzi ahvaline dair ayatın manayı sarîhi değil işarî manalarını beyan sadedinde çok yazıları var olduğu malumdur. Hem ayatın manayı işarî küllisinde her asırda efradı bulunduğu gibi bir ferdi bu zamanda ve bu asırda Risale-i Nur ve bazı şakitleri de bulunduğuna eskiden beri ulema-i -ma makbul bir riyazi düsturu olan ebced ve cifir hesabıyla bir tevafuk göstermek elbette hiçbir cihetle ayyatı şahsi fikirlere alet ediyor denilmez ve böyle diyen büyük bir hata eder ve dakik ilmiyeye ihanet eder. 75. Ehli Sünnet'e göre İmam-ı mahfi ve İmam-ı muntazır akidesi batıldır. Cevap: Mehdi hakkında Şiaların 12 imamdan birisi hayatta iken gizlenmiş ahir zamanda çıkacak demelerine mukabil ehli sünnetin bir kısmı İmam-ı Muntazır akidesi batıldır demişler. Az bir kısım Hanefi uleması da La mehdî illa İsa" demişler. Bunda hem Denizli'deki Ehli Vukuf'un bir kısmı hem makamı iddia yanlış mana vermişler. Her asırda Mehdi manasına, ümmetin fıtri bir ihtiyacına binaen beklemişler. Ve birkaç vecihte rivayetlerin delaletiyle, birkaç Mehdi, belki her asırda bir nevi Mehdi, Sâdât-ı Beyt'ten geleceği, ümmetçe kabul edilmiş. Buna hata diyen birkaç ciyette yanlış eder. 76. Bir kitapta Mehdi'ye dair hadislerin, kâffesi zayıftır denilmiş. Cevap, hangi mesele var ki bazı kitaplarda ona ilişilmesin? Hatta İbn Cevzi gibi büyük bir muhaddis bazı sahih ehadisi mevzu dediğini ulemalar taaccüple nakletmişler. Hem her zayıf veya mevzu hadisin manası yanlıştır demek değildir. Belki ananeli senet ile hadisiyeti kat'i değildir demektir. Yoksa manası hak ve hakikat olabilir. 77 Bunların zayıf ve mustarib olduğunda ittifak vardır. İmam-ı değil mevzu Mürsel'i de kabul etmediği halde, Said Şafi'i iken bunları kabul etmesinin hikmeti anlaşılamamıştır. Cevap, iktifak olmadığına bin seneden beri ehli hadis ve ümmetçe bu hakikatın devamı kat'î bir delildir. Bu da hata içinde bir hatadır. Hem İmam-ı Şafi'yi Mürsel ve zayıf hadisleri, ahkâm-ı şer'iyede hüküm çıkarmak için hüccet tutmuyor. Yoksa haşa ümmetçe kabul edilen hakikatlı hadisleri ahkamda değil fezaili amalde ve hadisat-ı islamiyede hüccetlerini ve delaletlerini kabul etmiştir. 78 İlmi gayb Allah'a mahsustur. Hiçbir veli tasarrufat yapamaz ve gaybı bilemez. Hatta peygamber de bilmez. Halbuki bir risalede işarat-ı hadisiye ile hilafetin mebde ve müntehasını göstermiş. Cevap Evet, herkes bizzat gaybi bilmez. Fakat ilam ve ilham ve ilham-ı ilahi ile bilinebilir ki bütün mucizat ve keramat ona dayanır. Hazreti İmam Ali'nin işaret-i gaybiyesiyle Risale-i Nura işaretatına dair bir risalenin ahirinde "İnnel hilafete ba'di 30 sene" hadis-i şerifinin işaretatından birkaç lem'ay icaziyeyi tam vaka mutabık güzel bir tarzda ve görenlerin takdirine mazar olmuş bir beyanı çürük görmek ve itiraz etmek bir cehalet, bir hata eseridir. 79-80 Gizli cemiyet kurduğu ve din perdesi altında emniyeti bozmak maksadıyla, kitap ve mektupların vasıtalarla gönderilmiş olması. Cevap, üç mahkeme gizli cemiyet noktasında beraat vermesi, ve beş on vilayetin zabutaları hiç ilişmemesi, ve itiraz namemde reddine dair yüz hüccet gösterilmesiyle beraber, böyle on beş sayfede on beş defa tekrarı, on vecihte hatadır. 81. Beşinci şuahın tevirleri yanlıştır. Cevap: Bunun vesair bütün tenkit ve itirazlarının cevapları itiraz namemin ahirinde katî bir surette zikredilmesinden kısa kesiyoruz. Hata savap cetvelinin zeylidir. 82. Gizli cemiyeti var ve emirdağında onunla meşgul olmuş. Cevap: Bu ittihamı hiçbir cihetle ispat edilemeyeceğine ve iftira olduğuna kat'î delili, şiddetli tarasut ve tam bir inziva ve dünya hadisatına hiç kulak vermeyecek derecede bir tecerrüt ve ihtiyarlık ve zafiyet ve hastalık içinde bulunmasıdır. Haftada yalnız bir tek mektup, bir tek yere göndermekten başka hiç muhabere etmeyen ve telifi dahi bırakan ve serbestiyet verildiği halde, hadsiz dostları ve onu dinleyecek hemşerileri bulunan memleketine gitmeyen, ve hizmeti için bir iki terzi çırağından başka kimseyi istemeyen ve ziyaret için gelenlerden kırktan birisini birkaç dakikadan ziyade yanında durdurmayan bir garip ve kabir kapısında ve beraet etmiş ve otuz seneden beri siyaseti terk etmiş bir biçare hakkında, bu gizli cemiyet isnadının ittihamı öyle büyük ve insafsızca ve zalimane bir hatadır ki, ona temas edenlerden zerre kadar aklı bulunan, bu yalandır ve asılsızdır der. 83 84 85 İddiacı demiş. Said'in gizli düşmanı yok ve onu zehirleyen yok ve zındık namını verdiği ve 40 seneden beri Said onların ehli iman hakkındaki ifsadatına karşı Kur'an'ın hakikatleriyle mukabele ettiği bir komite yoktur. Belki onu tazik eden bir kısım memurlara zındık ve münafık diyor. Cevap, İddiacının bu ittihamı, hem kaç vecihle hata ve yalan, hem biçare ve aldanmış ve vazife itibariyle sayide hapis veya tazib etmiş bir kısım Müslüman ve ehli iman memurlara, o münafık ve zındık tabirini vermek büyük bir cinayettir. Ve bu dindar milleti bir tahkir ve ittihamdır ki, Said, mükerrer demiş, o vazifeperver Müslümanlar, nurlara zarar vermeyen ve istifade eden adliye memurları, beni idamla mahkum etseler, hakkımı onlara helal ederim deyip, mümkün olduğu kadar musalihakarane, onların vazifelerine dokunacak harekattan çekinen bir münzevi ve garip adam hakkında, bu ittiham büyük bir günah ve bir iftiradır. Halbuki Said'i bilenler bilirler ki, Mümkün olduğu kadar tekfirden çekinir. Hatta sarih küfrü bir adamdan görse de yine tevile çalışır. Onu tekfir etmez. Her vakit hüsn zan ile hareket ettiği halde ona bu ittihamı yapan elbette kendisi o ittiham ile tam müttehemdir. Hem gizli düşmanı ve ifsad komitesi yok demesi öyle bir yalandır ki, komünist ve mason ve taşnak gibi çok komiteler lisan-ı hal ile bu iftiradır ''Biz meydandayız'' derler ve otuz seneden beri emsalsiz bir tarzda Said'in başına gelen elîm hadiseler, hususan bu on ay tecrid mutlak ve Said'in her şeyi bırakıp, bütün kuvvetiyle Kur'an için o mütecaviz din düşmanlarına karşı yüz nur risaleleriyle galibane çalışması, o yalan davayı yüz hüccetle tekzib eder. Hem iddiacının, onu zehirleyen olmamış demesi öyle bir hatadır ki o daima Saidire bulunmak ve sergüzeşteli hayatına tamamen muhtali olmakla ancak o menfi hükmünü ispat ve 20 sene koltuğum altında işleyen ve görenler hayret eden ve aşılamakla olan zehir çıbanı ve yanımda bulunan dostların görerek şehadetleriyle hem Kastamonu'da hem Denizli hapsinde hem Emirdağ'ındaki tesemmümlerimi inkar etmekle o hatasını tamir edebilir. 86. İddiacı der: Zelzele gibi bazı hadiseler nurlara hücum zamanında gelmeleri nurun kerametidir ki zemin hiddet eder. İşte Said'in bu fiili zemine vermesi dine muhaliftir. Cevap: Kur'an'da teka'du temeyyezu minel gayz ayetinde cehennem ehli küfre öyle hiddet eder ki parçalanmak derecesine gelir manasında olduğu tarzında Teşbih suretinde nurlara hücum hatasıyla zemin şiddet eder ve hava ağlar ve kış kızar. Yani emri ilahiyle o mahluklar vazifeleri içinde kuvvet ve kudret-i rabbaniyenin tecellisine mazhar olup gazabı ilahi gösterirler. Beşeri ikaz için titrer, ağlar demektir. 87 hem tefahura meylini gösterir, kendini müceddit bilir. Cevap İddiacının, tefahura meyli var. Kendini makam sahibi bilir demesine cevap. Evvelen ben Ali Bey'ten sayılabilirim demekten maksadım ve alihi duasında dahil olmak için bir ricadır. Saniyen nefs-i emmaremi tebriye etmem her fenalığa meyli olabilir. Fakat o nefsin 40 sene belasını çeken ve 35 seneden beri onun şerlerinden ve heveslerinden çekilmeye çalışan ve âmalde bütün kuvvetini ihlasta gören ve o halini yakın dostları müşahede eden ve nurun eczaları ve onun müstenkifane ve müstaniyane halkın hürmetinden ve medihlerinden çekilmesi, onun mahviyetkarane meşrebine şehadet eden bir adamı, bu ittiham ile mes'ul etmek, pek insafsızca bir hatadır. Hem Said, nurlar bir sadaka makbule gibi belaların define bir vesiledir deyip, muhtaçları nurlara teşvik için bazı fevkalade ihsanatı ilahiyeyi bir nevi keramette nuriye ve bir lemayı mucizeyi kur'aniyeyi hakikatlarının bir tefsiri olan nurlara in'ikas etmiş demesinin ve izhar etmesinin sebebi ise bu millet ve vatana tam bir hizmet-i imaniye yapmak için o ikramatı ilahiyeyi bazan yazar ta nurlara itimat ve hüccetlerine kanaat gelsin yoksa bu kadar insafsız muarızlara ve evhamlı memurlara karşı, zayıf, fakir ve garip icare bu kutsi hizmet-i milliye ve vataniyeyi yapamazdı. Bin dereden su toplayan ve habbeyi i kubbeler yapan iddiacı gibiler mani olurdu. Nurların makbuliyetine imza basan ve şehadet eden bine yakın işarat gaybiye ve emarat ve vakıatı, sikke-i gaybiye mecmuası deliller ile ispat etmiş, bin ince ipler toplansa, kopmaz bir halat olur. 88. İddiacı der, nur tefsir değil, hem bazan akideye muhalif gider. Cevap, tefsir iki kısımdır. Biri ibaresini izah eder, biri de hakikatlarını ispat eder. Nurlar bu ikinci kısım tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymetlisi olduğuna ehli dirayet ve dikkat yüz binler şahitler var. Ve Mısır, Şam ve Haremeyni Şerifeyinin muhakkik alimlerinin ve İstanbul vs. yerlerin müdakkik hocalarının nurları tasdik edip ilişmemeleri ve Said'in müddeti hayatında mantıki ve galibane mücadeleyi i ilmiyesi, iddiacının bu isnat ve ittihamını tekzip ve reddeder. 89 İddiacı, eski zamanda ehli Sünnet'e karşı Hasan Sabbah, batıniyyun mezhebiyle ve Şeyhül Cebel, bir gulat-ı şia tarıkıyla meydana çıkıp, siyasi sarsıntı vermeleri gibi Saidi onlara benzetmesi ve itham etmesi pek acib bir yanlıştır. Evet, sünnete muhalif hareket etmemek ve siyasete karışmamak için 23 sene işkenceli esareti, hapsi, ihanetleri kabul eden ve siyasete girmemek için bütün dünyevi rütbelerinden yüzünü çeviren biçare Saidi onlara benzetmek öyle soğuk bir hatadır ki Bugünlerde hararetli ümitlerimizi kıran, o iddianın aynı zamanında gelen kar ve soğuktan daha barittir. Hem iddiacı, güya dünyada ebedi kalınacak ve herkes her cihetle dünya maksatlarına çalışıyor, itikadında bulunur gibi, diyor. Sait İnkılab aleyhinde ve emniyeti ihlal fikriyle mukaddesatı alet yapıp, halkı fesada teşvik ediyor diye ittihamı, öyle bir yanlıştır ki, Nurun bütün kutsi hakikatlarının ve talebelerinin uhrevi alakaları onu reddederler. O iddiacı bilsin ki bir tek hakikatı imaniyeyi dünya saltanatı ile değiştirmeyiz. ve bir tek nükteyi Kur'aniye’nin bir paşalık rütbesinden daha ziyade yanımızda ehemmiyeti var. 90. İddiacı, bin dereden su toplamak gibi, Nur şakitlerinin birbirlerine karşı muhabbet Kerane ve hususi hissiyatlarını, ve nurlardan istifadelerini, samimane ve bazen müfritane gösteren mektuplarını bir esas yaparak, cerbezesiyle onlardan medar-ı çıkarıp, bizi irtica ile ittiham etmeye çalışması, öyle bir hatadır ki, kabrinde onun çok azabını çekecek. Mesela, uzak bir köyde, muallim Mustafa Sungur'un bir mektubunu, hem ona, hem bize medar irtica yapıyor. Acaba o genç muallim, nurlarla hakiki ve imanlı bir muallim, ve masum çocuklara hüsn ahlak sahibi bir terbiye edici vaziyetine girmesine şükür ve hamd manasında, ben eski sefahet ve dalaletimden kurtuldum demesiyle bir irtica olur mu? İrtidattan çekinmek ve dalaletten sakınmak ile bir fesat, bir irtica değil, belki dersini dinleyecek masumlar adedince bir ıslah, bir manevi terakkidir.